O Rabbimin emriyle her şeyi yerle bir eder derken evlerinden başka hiçbir şeyleri görünmez hale geldiler. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız.